Bir aileyi bilgiyle donanım hale sokmazsanız, onu aile hayatında ihdar yapmazsınız. Biz annelerin çok güçlü olduğunu, babaların da güçlü olduğunu ama onların bu gücünü bilgiyle, ilimle elde edebileceğine inanıyoruz. Bilgiden, kültürden soyutlanmış olan sadece duygusallığa dayanan bir güç zamanla mahvolur gider. Böyle olunca günümüzde yeryüzü coğrafyasında, hasen İslam aleminde Asırlardan beri devam eden bir hatayı bu dersini düzeltmek istiyoruz İslam aleminde en çok haksızlığa uğrayan erkekler mi kadınlar mı desek En çok haksızlığa uğrayan kadınlar olmuştur Önce annelerimize, teyzelerimize, ablalarımıza, halalarımıza biz dünya getirin annelerimize yönelik bu haksızlık konularını gözden geçirelim ve onların haksızlığa maruz bırakılmış olan mazlumiyetine lütfen ortak olmayalım. Bu nereden gelmiş? Bunun oluşumunun ilk adımı Yahudilerden. Yahudiler Hz. Havva aracılığıyla uydurdukları bir takım sözleri Hristiyanlar da Hristi Meryem aracılığıyla uydurdukları bir takım kitap ve sünnete uymayan ayet ve hadisin ruhuyla bağdaşmayan sözleri bir ayetmiş gibi veya bir hadismiş gibi bir peygamber sözümüş gibi algılamışlar, söylemişler. Ne yazık ki, ne yazık ki bazı Müslüman alimlerimiz de bazı hatalara alet olmuş ve kurban olmuşlar. Birkaç örnek vereceğim önce Bu örneklerimiz Bu söylemiş olduğumuz sözlere Şahitlik yapacak tutanaklardır Mesela Hazreti Adem'in Cennetten çıkarılma faturasını Hazreti Havva'ya çıkartmışlardır Eğer Havva annemiz olmasaydı Adem babamı cennetten çıkmazdı Diyerek Kur'an'la taban tabana zıt ve iftira olan konuyu hep kadına yamamışlardır. Hasli Havva'ya yamamış olan her iftira 2010 yılındaki Müslüman hanıma hala devam etmektedir bugün. Çok kahvelerde çay içerken ve kadınların gerçek kimliğini anlamayan nice nice insanlar işte şu kadınlar yok mu babamız Adem'i cennetten çıkarttılar derler. Böyle bir şeyin olmadığını Kur'an-ı Kerim ortaya koymuştur. Kadınlara yerin üstünde bir hayat tanınmıyordu. Dikkat edecek olursanız. Kur'an-ı Kerim Bi bin Her anneden doğan bir çocuk hemen toprağa gömülüyordu. Toprağa veriliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir dönem ki peygamber efendimize peygamberlik gelmedi nefekil Bakınız bir kadın için dünyada yaşama hakkı yok. Anneden geldiği kız mı? Hemen toprak altı, toprak altı. Öyle bir din gelecek, öyle bir peygamber gelecek ki toprak altına kendi ellerle vermiş olan kızları dur gömemezsin diyecek bir peygamber ve yeryüzüne artık büyüyecek, gelişecek. Yeryüzü coğrafyasında isim yapacak, hizmetleriyle sıfat yapacak kadınlar ortaya çıkacaktı. Şimdi peygamber efendimiz adeta söylenmiş gibi bazı hadis uydurmuş. Ona hadislerden örnek vereceğim şimdi sizlere. Güya peygamberim şöyle buyurmuş. Kadın için iki tane örtü vardır. Biri kabir, diğeri koca. Bir kadın için iki tane örtü var diyor peygamberimiz. Bir tanesi kabirmiş, diğer ise kocaymış. Böyle bir anlayış ne Kur'an'la bağlaşır, bağdaşır ne de sünnetle. Ne yazık ki diyorum... Bazı İslam adına yazılan kitaplarda bunlar hadis olarak aktarılmaktadır. İşte bunu, bunu okuyanlar, dinleyenler de ekranlarda İslamiyet'e ve Müslümanlara saldırıyorlar. İşte sizin kadına bakışınız budur diyorlar. Ne yazık ki bunu söylüyorlar. Bir başka uydurma hadise bakınız. Güya Peygamber şöyle buyurmuş. Kadınları köşklerde, saraylarda oturtmayınız. Onlara yazı yazmayı öğretmeyiniz. Ancak kadınlara yün eğirmeyi ve Nur suresini öğretiniz diyor. Eli kolu bağlı bir kadın var. Yün eğirecek. Evinde sadece oturacak. Hayattan bir haber. Hayatla arakası kopmuş. Sosyal hayatı olmayan bir kadın portresini sen peygamber sürü diyerek ortaya koyacaksınız. Şimdi bunu dinleyen, bunu okuyan ve İslam'a fatura yapmak isteyenlere baklanız. Peki İngiltere'ye altın çağı yaşatan bir kadın var. Kralçe Victoria. Bir kadın çıkıyor İngiltere'yi ülke olarak devlet olarak altın çağı yaşatıyor. Bu kadın nereye götüreceksiniz? Bir tarafta Yüce Allah'ın Nemir suresinde örnek verdiği İsmini İslam tarihçilerinin Belkıs ve Bilkıs demiş oldukları kadın Allah o kadını Gündeme getiriyor Parlamenter bir Atmosfer içerisinde meclise geçiyor Meclis başkanlığı yapan bir kadın Görüşlerini alıyor Kanaatlarını alıyor bir savaş ve barış Ortamda bir kadın Devlet başkanlığını Yapmış bir kadın Bunu nereye koyacaksınız Bir tarafta Allah-u kadından gönderdiği Kitapta çok başarılıyım çok zeki, yaptırım gücü olan siyaset sahasında başarısını kanıtlamış olan bir kadını gündeme getirecek. Beytata bir peygamber çıkacak Haşa aman ha kadınları köşklerde oturtmayın. Onları onlara yazı yazmayı öğretmeyin. Yün ve nur stres okuma yöneltecektir. İşte bunlardan beslenen bunlardan beslenen bir toplum kadın hep aşağılamış. Kadın deyince mutfakta sürekli yemek yapan, ev işlerini yapan ne güzel bir kadın. Kadının diğer hayatı yok. Ayşe validemizi nereye koyacaksınız? Ayşe validemizle Cemal Savaşı'nı götürsek Amerika'ya, Rusya Kremlin Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanı desek ki, bizim geçmişimizde bir annemiz var. Adı Halse Ayşe. O dönemin şartlarında... Devesine binmiş mahvel içerisinde bir savaşı idare ediyor. Karşısında bir başka ordu var. İki tane ordu karşı karşıya gelmiş. Ordu komutanın bir tanesi Hazreti Ali Valdemiz'de, diğeri Halit Efendimiz'de. Ve savaşıyorlar. Gel gör ki kader-i ilahi bu savaşın galibini Hazreti Halit Efendimize veriyor. Hazreti Ali Valdemiz mağlup oluyor. Hatta İmam taberi gibi zatlar yani büyük İslam tarihçisi olanlar ne diyor biliyor musunuz? Şayet Cemel Savaşı'nda bu başarıyı, zaferi Haris Halife'miz değil de diyor Ayşe alsa ne olurdu? demişlerdir ki belki halifelik ona geçerdi. Şuna bakınız. Kadın bu. Kadın İslam tarihinde hiçbir zaman başkanlığa aday olmamış. halifeli aday olmamış. Ancak Seçilmek istenen halifeye destek vermiştir. Güvendiğinden dolayı. Sen başımıza geç, bizi yönet demiştir. İnanıyor musunuz değerli izleyenlerim? hacd Efendimiz'in halife seçiminde bütün kamuoyunun görüşüne müracaat yapılıyor yeni adıyla. Medine-i Münevvere'de erkeklere böyle günümüzde var ya kardeşlerim gibi kameramanlar mikrofon uzatıyorlar, görüş ve kanatını soruyorlar böyle. Görüş ve kanatını soruyorlar. Sahabeden Abdurrahman İbn-i vazifesi evlenmemiş. Medine-i bekar kızlarımızın halife olarak hangi erkeği seçmiş olduğunu, tercih hakkını kime kullanacağının belgelendirilmesi, bilgi toplanmasının vazifesinde Hazreti Abdurrahman İbn-i Hazretler'in medine soğuklarını böyle geziyor. Karşıdan bekar bir kız çıktı. Uzatıyor halette mikro uzatır gibi. Söyler misin diyor. Halife olarak kimi seçmek istersiniz? O gidiyor başka bir kılıç çekiyor. Söyler misin diyor. Kanaatına göre kim halife olsun? Bütün bekar kızların halifelik görüş ve kanaatlarını toplayan Abdurrahman İbn-i getiriyor. Jüri heyetine teslim ediyor. Diyor ki Medine'deki bekar kızların halife seçimindeki tercihleri şu isimdir diyor. Böyle bir din olacak... Şimdi sen bir hanımefendinin namusuna, iffetine, kılık kıyafetine, inancına aykırı olmayan bir hayatın hizmetinde sadece sen onu mutfağa mahkum olarak göreceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Bundan dolayı bu uydurma hadisler uydurma hadisler İslam aleminde de Müslümanlara menfi yönden tesir etmiş peygamber hadisi olarak algılandığından dolayı kadınlara sürekli aşağılanmıştır. Sürekli. Çünkü ben 1998 yılında başlatmış olduğumuz Bu aile mektebi programımızda Çok beldelerde Bana şöyle bir tenkit geldi Eleştir diyorlar yeni. Siz hep kadınlara taraf oldunuz diyorlar Kadınlara taraf oluyorsunuz Ben kadınlara taraf olmuyorum Kadınların gasp edilen haklarını Bilgi olarak sunmaya çalışıyorum Kadınların Kur'an'daki konumunu Sünnetteki uygulama statüsünü Ortaya koymaya çalışıyorum Bu kadını gözlaştırmak değil bu kadını sekülerizme götürmek değil. Bu kadını modernleştirmek değil. Bu kadın, bu hanımefendi peygamber döneminde ne kadar özgürse, ne kadar kişiliğiyle, sıfatıyla, yaptırım gücüyle özgürse günümüzde de aynısı olsun. Bunda koca kazanır, oğlu kazanır, komşusu kazanır. Kültürden zarar gelmez. İlimden zarar gelmez. Bilgiden zarar gelmez. Çünkü kadınlara ne kadar bilgi verirseniz Anneliğine o kadar kaliteli hale sokar O kadar kaynana da kaliteli olur Siz bilgi ve kültürü vermezseniz Duygusal hareket edecek Ona bağıracak, ona kızacak Onun hakkına girecek ve olacaktır Böyle daha iyi olur Bu uydurma hadislerle değil Sahih hadislerle Allah'ın buyruklarıyla Ortaya koyduğumuz bu aile mektebi programlarımızı Biz tekrar tekrar söylüyorum Ülke satına yaymak istiyoruz Daha doğrusu Bir başka uydurma hadis. Güya Peygamberim şöyle buyurmuş. Kadınlara danışın, istişare edin, sonra onlara muhalefet edin. Peygamberin böyle söyleyecek öyle mi? Allah Allah. Hudeybiye anlaşmasında 1500 kişi bir taraf oldu, peygamber bir taraf oldu. Ve peygamber Efendimiz o kadar bunaldı ki korkuyordu yani. Acaba Allah'tan bir vahiy gelir mi diyerek. Hanımlarından Ümmü Seleme'ye gidiyor Ümmü Seleme diyor Ne olacak bunların hali Bak talimat verdiğim emir verdiğim Hiç kimse yerinden gımıldamıyor En kritik dönemde Peygamberimizin Danışma olarak müracaat yapmış olduğu Adres kimdir Zevcesi hanımı Sen şimdi böyle bir peygamberin Bir peygamberin duracak da Efendim kadınlara Bir şeyler söyleyin danışın istişare yapın sonra onun dediğinin Tam aksini yapın diyor muhalefet edin. İşte bu işte bu zamanla uydurma hadisler, uydurma hadisler öyle bir noktaya kadar geldi ki hayatı karartmış oldu. Hadi Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 230. ayetini okuyun. Bakara suresi 233. ayeti Allah orada karı kocanın, kadını erkeğin ortaklaşa istişare yapacağını ortaya koymuş. Onu bırakınız Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure vardır. Şura suresi. Müminlerin vazifesi, meselelerini istişareyle yaparlar diyen Allah'tır. Bu işi yapan kadınla erkek ortakla hareket ederler. Yoksa saçı uzun, aklı kısa tarifiyle ortaya konulan kadın, Kur'an'ın tarif ettiği kadın değildir. O iftiraya uğrayan mazlum bir kadındır. Değerli kardeşlerim, bir başka uydurma hadis. Güya efendini buyurmuşlar. Kadına itaat pişmanlıktır. Kadına itaat Kişiye pişmanlık verir Fesuphanallah Halbuki bir erkek Evlemiş olduğu hanımına buz gibi itaat ediyor Buz gibi ama farkında değil Biz hanımlarımıza Müthiş itaat ediyoruz O itaat Hanımefendinin böyle elpence divan Durması fizik görüntüsü beklemesi değildir Peki bir Beyefendinin Ev geçindirmesi hanımına itaat Değil midir Hanımının konuşmuş olduğu telefon faturasını beyinin ödemesi itaat değil midir? Evdeki elektrik yanının faturasını bir beyefendinin ödemesi itaat değil midir? En güzel itaat, paylaşım kokan bir itaat, şerefli bir itaattır. Ne olur bir konuda hanımefendiye bir şey sorsam o da bana dese ki Bugün gitme daha iyi olur, bugün gel evde otur, beraberce ne konuşalım, erkeğin pek olur demesi İtaat olur da peki neyimiz kaybederiz biz? Ataerkil aile mantığı ne yazık ki kadını hep böyle dış varlık olarak görmüş. Nikahlama akti adeta hanımları hizmetleme akti yerine konulmuş. Hizmetine başarılı hanımlar revaşta olmuş. Ama hanımefendinin düşünce dünyasına üstün fikirlerine yönelik o güzel kimliği ne yazık ki örtbas yapılmaya çalışılmıştır. Bu konuda sadece tavsiye ediyorum. Bilmem piyasada var mı yok mu. Muhammed Zihni Efendi'nin Meşahirün Nisa isimli meşhur İslam hanımları meşhur hanımlar isimli kitabı vardır. İki cilt. İki cilt. Bu kitabı ben kütüphanemde bulunduruyorum. Buraya getirecektim fakat ben başka yere geldiğimden dolayı buraya getiremedim. Gösterecektim sizlere. Öyle tarihimizde kadınlar var ki Bunlardan sadece bir örnek vereceğim Sadece bir örnek veriyorum Tarihimizde Alaaddin Semerkandi diye bir zatın Meşhur bir eseri vardır Tuhfetül Fukaha Tuhfetül Fukaha isimli Eseri yazan bu müellifin Öğrencileri var Bu öğrencilerdir. Işte bir tanesi var ki Zamanla adı İmam-ı Karsan olacak Semerkandi Hazretlerinin bir kızı vardır Kızın adı Fatıma Diyor ki İmam Kasani üstadına varıyor. Ben diyor senin kızına talibim. Ne kadar doğal. Yani burada da bekar bir gencimiz çok rahat olarak gelir kızın babasının bürosuna varır. Ben senin kızına dünürüm diyebilir. Hiç tanrıcası yoktur. Çok özür diliyorum şahsından bir örnek olacak ama. Ben iki tane kızımı evlendirdim. Kızımı isteyen iki zekice kendi damadım oldu. Babaları sonradan geldiler. Gayet doğal ve normal bir şeydir. Semerkand Hazretleri çok zeki ve çok sevdiği bu öğrencisine ne diyor biliyor musunuz? Benim diyor, Tuhvetül Fukaha" isimli kitabımı mı şerh edeceksin? Şerh ettiğin kitabı kızım Fatıma'ya vereceksin. Fatıma okuyacak. Eğer kitabı onaylarsa, tasih eder, düzeltirse kızımı veririm diyor. Yoksa verme. İmam Kasani başlıyor Tufetül Fuka isimli kitabı şeritmeye tam yedi cilt olarak şerh ediyor. Tam yedi cilt. Bu kitap Bedayü Sanayi isimli Hanefi mezhebinde otoriter bir kitap oluyor. Yedi cilt Arapçadır. Bitirmiş olduğu kitabı getir üstadına veriyor. Semerkandaletlerine. O da kızına veriyor. Kızım diyor al şu kitabı oku. Kızı Fatıma baştan sona kadar okuyor. Diyor ki baştan sona kadar okudum. Her taraf düzgün olmuş, güzel olmuş. İki yerde hata vardı. On düzelttim babacığım diyor. İmam Kasam diyor ki kızımı sana verdim diyor. Gel bakalım şimdi evlendiriyor. Tarihimiz bu örneklerle doludur. Dop doludur. Şimdi ikinci halifeye bakınız. Halis Ömer Efendimiz halife devlet başkanı. Bazı fıkhi konularda zorlandığı anlar oluyor. Nereye gidiyor? Ayşe Validemize. Perde çekili. Anne diyor, şöyle bir konu var diyor, alttan kalkamadım ne dersiniz? Ayşe Validemize fetva sormuş Tarif Ömer Efendimiz. Yani bir erkek kardeşim, kültürlü bir hanımla evlendiğinde, hanımının kültüründen istifade etse zarar mı eder? Aile mektebi, bir bölümüyle de aile hayatında erkek kardeşlerime karşı evlenmiş olduğun eşin, senin Hayat arkadaşın, dava arkadaşın, belki okul arkadaşın gibi bir kimlikle kabul etmen lazım. Ders arkadaşın, okuma arkadaşın, kültür arkadaşın, ilim arkadaşın anlayışını vererek ancak kadınlar üzerindeki şu kara bulutlar gibi çö çökmüş olan uydurma bilgileri, uydurma hadis olarak hadisleri hepsini ayıklayalım, temizleyelim. Berrak, şeffaf bir kadın portresi işte budur işlenmeye müsait işlendiği zaman da dünyaya mesaj verecek kadar Allah'ın zeka verdiği akıl verdiği bir varlık bunu ortaya koymaya çalışıyoruz kıymetli kardeşlerim aile mektebimizin biliyorsunuz evlilik bölümünü daha başlamadığımdan dolayı hep bilgilerle aileyi kuşatma projemizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz bu da metot olarak ilk olarak yaşanıyor tabiri caizse Sizlere bunu takdim etmeye başladım. Ortada bir aile var. Bu ailenin karısı var, kocası var, beyi var, hanımı var, oğlu var, kızı var. Daha bu konuya hiç girmeden bu aileyi öyle bir alıyor, öyle bilgilerle donatıyoruz ki o bilgilerin, belgelerin, bulguların ışığında aileyi gündeme getirdiğimiz zaman bir bardak su içimi kadar bize kolay gelecektir. Bu inancımı uygulama sahasına getirmiş oldum. Sizlere bunu da takdim etmeye çalışıyorum. Şimdi başka konuya geçeceğim. Günümüzde boşanma olayı artık yüz kızartıcı bir suç olma noktasına girdi. Çok korkunç bir boşama var. Boşanma son birkaç yılda artık haddini aşmış desem yeri vardır. İddia ediyorum yalnız. Burada beni dinleyenlere iddia ediyorum. Tüm kurumlara, devlete, ailenin sonu devlet başkanına, il valilerimize sorumlu olan herkese iddia ederek söylüyorum ki bugün boşanma davası açmış eşleri özel aile eğitimini alalım büyük çoğunluğunun boşanmaktan vazgeçeceğine kalın basıyorum inanıyorum ben buna daha doğrusu. bugün Türkiye genelinde 81 vilayette boşanma davası açmış olan belki 200 bin belki 300 bin aile varsa Devlet imkanını kullanarak Bu boşanma Davası açmış olan ailelere Bir hükümet kararı gibi bir karar çıkararak dese ki Boşanma müracaatı yapmış olan aileler Belediyenin veya müftünün veya falan yerin Açmış olduğu aile mektebine gidecekler Sertifikasını getirecekler Ancak hakim o zaman boşayacak desin Bu boşanma davası açmış olan ailelerin Gitmiş oldu bu eğitimden sonra Yüzlerce değil binlerce aile Boşanma davasını geri alacağına inanıyorum Bu bende artık kanaat değil inanç oldu Niçin diyecek olursanız Bu programın uygulanmış olduğu Vilayetlerde Çok boşanma davası Açmış olanlar Bin bir zorluklarla Ya bir gidin ne olacak Bir varsan ne olur Diyerek isteksiz olarak gelen aileler Eşlerin çokları Gitmiş dosyalarını geri Biz boşanmaktan vazgeçtik diyerek. Çünkü boşanmaların büyük bölümü cehaletten kaynaklanıyor. Cehalete kurban edilmiş olan hayat tarzı, aile hayat tarzı soluğu mahkemede ayrılıyor. Yazık günah. 2007 yılında 154 bin kişi boşanmış. 154 bin boşanmış olan bu aileden geriye kalan çocuklar ne olacak? Ya babası ya anasız. Düşünebiliyor musunuz? 154 bin boşanmış olan ailenin en az 250-300 bin tane çocuğu vardır. Bu çocuk ne olacak bu çocuklarımız? Konu çok önemli. Çok derin. Aile konusundan dolayı diyorum ki biz Müslüman aileyiz. Ve iftar ediyoruz. Müslüman olduğumuzdan aşağı tuygusuna kapılmıyoruz. İftihar ediyoruz. Bir Hristiyan Hıristiyanlıktan korkmuyor, çekinmiyor. Aşağı dokusuna kapılmıyor. Bir Yahudi ben çok rahat Yahudiyim diyor. Tevrat'ın iftihar diyor. Yetmiyor Tevrat'ın İncil'ini binlerce bastırarak bütün dünyaya dağıtıyorlar. Niçin ben Müslüman olmamdan çekineyim, utanayım? Niçin Müslüman aile olmaktan aşağı tokusuna kapılıyor? Ben buradan ekran aracılığıyla televizyon ekran aracılığıyla bütün ailelere şunu söylüyorum. Mesela diyorum Müslüman bir aile olarak ciddi problemler yaşadığınızda hiç aile mahkemesi oluşturdunuz mu? Soru bu. Yani bu ciddi problemi boşanma olarak algılıyorum ben. Boşan, artık bir boşanalım bu işi yürütemeyeceğiz diyen bir karı koca acaba hayatında hiç aile mahkemesi kurdu mu? Ben yine iddia etmiyorum, inanıyorum ki bunun cevabının yüzde doksanı hayva çıkacaktır. Bakınız, Nisa suresinin 35. ayetini sizlere okuyorum. Şayet evli bir çiftin aralarının açılmasının endişederseniz, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin. Bunlar barışmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Bakınız şimdi bu ayetin, Nisa suresi 35. ayetini nasıl takdim edeceğim sizlere. Hani Nur suresinde Cenab-ı Allah ne diyordu? Ve hankihu nikahlayınız. Nur suresinde nikahlayınız buyuran Rabbimiz, boşanma ortamında devreye giriyor ve ne diyor? Hakem tayinimiz diyor. Rabbimiz görüyor musunuz? Evlenmeden evvel nikahta, devrede, boşanma noktası kaldın Allah yine devreye giriyor. Nikahlarken ne diyor? Nikahlayınız. Şimdi sevimsiz bir olayla baş başa kaldık. Sonra Cenab-ı Allah tekrar boşanma ortamında devreye giriyor ve hakem tayin istiyor. Sadece bir şartı var. Barışma isteğinin karı koca tarafından ortaya konulması. Eğer boşanmak isteyen karı koca arzusunda, niyetinde boşanmak değil bir araya gelmeyi ortaya koyduğu an hemen Cenab-ı Allah devreye giriyor ve karı kocanın arasını buluyor. Yani Cenab-ı Allah'ın burada tek bir beklediği var tabii size. Tarafeinin niyetinde, arzusunda boşanma değil, tekrar bir araya gelme isteği oluştuğu an Rabbimiz hemen devreye giriyor ve karı kocanın arasını buluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl oluyor anlayamazsınız işte. Bunu inşallah bundan sonraki derste aktarmaya çalışacağım. Bu iş nasıl oluyor? Boşanmak isteyen bir hanım var. Boşanmak isteyen bir de erkek var. Bunlar diyor ki Allah bize Nisa suresinde bir kapı açmış. Diyor ki, hanım tarafından bir hakem, erkek tarafından bir hakem olsun, ikisini dinlesinler. İkisi konuştuğu zaman da, artık bu adamdan kurtaracağım, veya bu hanımdan ben kurtaracağım demiyor da, inşallah bu hakemler sebebiyle, bu aile ocağının dumanını tüttürmeye devam ederiz diyerek, bir barış La, bu evliliği sürdürmek isteyen kızın veya hanım veya erkeğin kalbinde böyle bir bir araya gelme isteği oluştuğu an devreye artık Allah giriyor bu sefer. Nasıl giriyor? O hanımefendinin kalbine erkek kulunun kalbine Allah öyle bir duygu veriyor ki ayrılmak değil barışmak ve beraberce bu hayatı sürdürmek niyetini Allah devreye kuruyor. Şimdi sen Allah'la Bütünleştirmek ve birleştirmek istemiş olduğum bir konuyu hiç Allah'a danışmadan, Allah'a sormadan, Allah'a müraidet yapmadan patatak mahkemeye götürüyorsun. Allah'a çiğnercesine, Peygamber'i diskalifiye yaparcesine, Nisa Suresi'ni irtibatını koparırcesine vardın soğuk yüzlü mahkemenin salonuna. Hani sen Müslüman, hani Müslüman aileydin, hani yüce Allah, ve intana fi şeyin faruduhi lillah ve Rasul. Aranıza problem, çekişme olduğu zaman hemen onu Allah ve Peygamber'e götürün. Kitap ve sünneti taşıyın. Eğer Allah'a ve ahak gününe imanınız varsa zaten bundan başka alternatif yoktur diyen Allah'ın duayetlerini kim yaşayacak? Amerika mı, Rusya mı yoksa Müslüman alemler. Boşanmada iki tane konuyu ortaya koydum işte. Bir, devlet imkanıyla. Boşanmak için müradiat yapan eşler için lütfen onları aile ortamı düzeltecek bir eğitim formatına konularak Ondan sonrası boşacağım diyen bir ortam oluşması Veyahut da bu boşanmak durumunda olan kardeşlerimin lütfen Nisa suresinin 35. ayetinin bir amir makamında olduğunu hesaba katarak Yapsınlar müracaatını Rabbimize göreceksiniz Yüz boşanmak isteyenden 70 tane, 80 tanesi geri gelmezse ben namertim. Çünkü yeryüzünde yüce Allah'ın şifa yaratmadığı bir hastalık olmadığı gibi problemi yüzü bırakan bir problem yoktur yeryüzünde. Yeter ki Allah'a ve Peygamber'e mürat yapalım. İşini Allah'la gör. Allah çok merhametlidir, çok lütuf kardır. Bu da aile ile alakalı o temel konumuzu böyle kuşatma altına alınan temel bilgilerle alakalı bir konuydu. Şimdi bir başka konuyla sizi buluşturmak ve tanıştırmak istiyorum. Ailenin gönlü, ailelerin, eşlerin en önemli üzerine duracağı konular vardır. Önce bu lokomotif konuların adını koyalım. Yüzülece konuş, konuşabilirsiniz. Çocuğunun çantasında konuşabilirsiniz. Kış mevsimi yaklaşıyor efendim ısınmayı konuşabilirsin ama bizim 24 saatimizde eşlerin eşlerin önce demirbaş demirbaş demirbaş demiş olduğumuz 5 temel konusu vardır. Bu 5 temel konumuzu gündem yapmadan lokomotif güç hale getirmeden vagonlardaki konuları gündeme taşımanın bir manası yoktur. Ondan dolayı da diğer konularda başarılı olamıyoruz. Konuşken gürültü oluyor. Birbirimize bağırıp çağırıyoruz. Önce 5 temel konumuz vardır. Bunlar ailenin 24 saatini verimli hale getiren, 24 saatinden muhtemel olan ağır sıkıntıları, problemleri engellemeye çalışan temel konulardır. Bu 5 temel konuyu gündemine almış, anlamış, kavramış olan ailelerin 24 saati çok planlı, düzenli, Bereketli, feyizli, aşklı, şevkli, muhabbetli geçer. Eğer bu beş konu ötelenmiş, kenara konulmuş da işte bugün ne alacağım, bugün ne yiyeceğiz, hadi kıyafet gidelim, bunu alalım, bunu verelim gibi teferruattan olan konuları birinci sıraya koyacak olursak o evin eşler arasında böyle bir muhabbetli konuşma ve neticesi çıkmıyor. Tam da bunun aksi çıkıyor. İşte bu beş temel konuyu sizlere takdim ediyor. Bir. Beş temel konumuzun bir tanesi evin idaresi. Evin yönetim ve idaresi ailede münaveve usulüne dayanır. Hani Allah ne diyor? وَتِلْكَ الْاَيَّا مُنْدَاوُ لُهَا بَيْنِ النَّاسِ Biz günleri insanlarla evir çevirir. Nasıl bir 24 saatin bir gecesi var, bir de gündüzü vardır. Tıpkı bunun gibi bir evin erkeği geldiği zaman idari mekanizmanın dönmesi vardır. Bir de ev erkek evden gider, görevi teslim alan hanım vardır. Biz buna münabebe usulü ev idaresi diyoruz. Bir ev idaresini idare edecek kadar hanımefendi de seviye, bilgi seviyesi, görgü seviyesi olması gerekir. Sabahleyin erken veya geç Sabah saat 08'de Evden Beyiniz gitti Siz kaldınız 5 yaşındaki çocuğunuza 13 yaşındaki çocuğunuza Çalışan çocuğunuza veya çalışmayan evdeki çocuklarınıza Eviniz var artık Giderken Kocanız beyiniz Akşam eve gelinceye kadar ki 8 saatlik zaman bölümünde Sizi görevlendirdi Siz bir manada Beylerin yardımcısı oluyorsun yönetimde. Ama uydurma hadislerse bu hakkı vermiyor yalnız. Sen kimsin kevi derdesin der değil mi? Ama öbür kadın çıkmış ülkeyi idare etmiş. 80 metrekarelik bir evin yönetim ve idaresinin münavebe usulünü karı koca konuşur ev idaresi nasıl bir yol, nasıl bir yöntem, nasıl bir metot, nasıl bir uygulama olacağını karşı konuşarak tayin ve tespit ederler. Kültürlü aileler, görgülü aileler, medeni aileler, İslam ahlak edebiyle buluşmuş ve tatsızlanan aileler ev yönetiminde inşallah devir teslim töreni gibi sessiz bir tören yaparlar. Dış kapıdan uğurlandığı zaman evin idare Yöntemi hanıma teslim edilmiş Erkek eve Geldiği zaman hanımefendi Bütün güzelliğiyle Ümit duygusuyla Ne yapar? Beyine Evi teslim eder. Ancak Akşamleyin dış Kapıdan girer girmez hemen Hanımefendi yönetim başkanı olmasına Rağmen idare etmekle Mükellef olan hanımefendi anne Hemen kızını kocasına şikayete Başlarsa sen gittin de bu olan ne çektirdi bana demeye başladığı an Bu hanımefendinin ev yönetim bilgisi, görgüsü, metodu, usulü yanlışla bozuktur Böyle bir anneye karşı o çocuk düşman olur Lütfen Lütfen çocuklarınızı babasına şikayet etmeyin Kızlarınızı babasına şikayet etmeyin Eğer bunu yapacaksanız Baş başa kaldığınız zaman Beyefendi, Beyim ne diyorsun? Ahmet Beyim diyorsunuz? Ahmet Beyim ne diyorsanız Çocuğumuzda şöyle bir sıkıntı var. Bil ama benden duyduğunu değil. Ben demedim ha unut. Çünkü anne baba arasında çocuklar herhangi sıkıntı yaşamasın. İnşallah bu ve benzeri konularımızı uygulamaya müsait olan konular olarak kabul eder. Ve bunları bayatlatmadan sıcağı sıcağına gündeminize alır. Ve beylerinizle aile ortamında taşır. Güzel bir şekilde Tartışır ve tartışmada kavgayı da davet edici çıkaracak bir tavır sergilemeden ortaya korsanız inanıyorum ki mutluluk öyle uzaklarda değil. İçinizde, gönlünüzde size çok yakındır. Geriye kalan aile günlüğümüzün o beş temel konusunun geriye kalan bölümlerini diğer dersimde size takdir.